94.9 açık radyoda açık yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben Dönermer de Madra destekçimiz Zeynep Kadir Beyoğlu'na teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün bir konuğumuz var telefon hattımızda. Önümüzdeki hafta sonu Seferihisar'da İzmir Seferihisar'da yapılacak olan yarım adı takas şenliği, tohum takas şenliği nedeniyle Türkiye'nin ilk ve galiba şu anda tek yavaş şehri olan Seferihisar'ın belediye başkanı Tunç Soyer konuğumuz. Günaydın Tunç Bey. Günaydın efendim. Günaydın benden de. E, önce isterseniz bu hafta sonu yapılacak olan e, bu tohum ve ta takas şenliğinden biraz bahsedelim. E, nedir e, ve kimler katılıyor ve niye yapıyorsunuz bu şenliği? Evet. Tohum takas şenliği e, aslında 2006 yılında çıkan bir yasa nedeniyle e, ortaya çıkan mağduriyeti Mağduriyete dikkat çekmeye yönelik bir girişim. 2006 yılında çıkan yasa nedeniyle genel tohumların üretilmesi, dağıtılması, pazarlanması yasaklanmış vaziyette. Bu nedenle de müthiş bir tekerleşme var. Bugün dünyada tohum piyasasının %57'sini 10 şirket götürüyor. Bu 10 şirket aynı zamanda kimyasal satan şirketler. Yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ee, sadece kimyasallarla desteklenerek, beslenerek büyütülen tohumları tüketiyor, tüketiyoruz. Ee, bu hem e, üreticinin ciddi bir mağduriyetine yol açıyor. Köylünün, tarım üreticisinin ciddi bir mağduriyetine yol açıyor. Hem de tüketicinin ciddi bir mağduriyetine yol açıyor. Peki bu yasak bir şey. evet. yasak derken yani e, herhangi bir üretici yerli tohum bir yerden satın alamıyor mu şu anda? Mutlaka alamıyor. gidip... Hayır, evet alamıyor. Yani biz bile bu şenlikte örneğin tohum satışı yapamıyoruz. Sadece kanunda bir boşluk bulduk. Takasını gerçekleştirebiliyoruz. O nedenle e, köy köy dolaştık. Aylardan beri Yarımada'da epeyce bir tohum topladık. Yüz e, yaşındaki bir ninemizin e, sandığında sakladığı e, kanun tohumlarına ulaştık. Ve benzeri 70-80 metrelik uzun bir tezgahta domates tohumcuları, domatesçiler kendi aralarında domates tohumlarını takas edecekler. İşte bamya'cılar bamya tohumlarını takas edecekler. Böyle bir şenlik kıvamında işte o tohumların takasını yapabileceğiz. Bu, bu arada yani İzmir anladığım kadarıyla Yarımada'dan kastınız. Yarımada, yani İzmir Yarımadası, evet. Urla, Seferihisar, Karaburun, Mordoğan belediyeleri ortak bir etkinlik olarak gerçekleştiriyoruz. Bunu. Peki dışarıdan üreticiler de gelecek mi İzmir dışından? Yani e, biz bizim sesimizi ne kadar duydular, ne kadar e, katılım olur onu kestiremiyorum ama biz e, bu dört ilçenin e, köylerine, köylülerine ulaştık. Ve onların ellerindeki e, işte bu tohumları tespit ettik. Bunu aynı zamanda bir kayıt altında da alacağız. Hatta şöyle bir şey de yapacağız. Bu şenlikle toplanan tohumları e, okullarımızın bahçelerinde, serife bahçeleri hazırladık. Orada yetiştireceğiz. E, şunu demek istiyoruz dönüp iki ay sonra. Bakın Türk halkı <gülüyor> mahrum kaldığınız ürünler bunlardır. Bu yasa nedeniyle artık e, görmediğiniz, e, tüketemediğiniz, ulaşamadığınız ürünler bunlardır diyeceğiz. İşte kırmızı mısırdan tutun. işte o müthiş kokulu kavunlara domatesleri, hepsini üreteceğiz. Peki Tunç Bey ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu konuda epey bir cehalet içinde olduğumu da peşinen evet, itiraf ben. ederek yani şimdi 2006 yılında yürürlüğe girmiş böyle bir evet. kanun var. Daha doğrusu Anayasa Mahkemesi kararlarıyla birlikte yeniden tartışmaya da açıldı deniyor. Bu tohumculuk kanunu neden bu böyle bir şey doğrudan gerekçesi nedir yani bu kanunun çünkü doğrudan doğruya bu tekerlere tekerlerin kapatmasına e, sunmak istiyoruz diyemeyeceklerine göre bir ne gibi bir gerekçesi var kanunun türün iyileştirilmesi deniyor yani e, bitki türlerinin islahı e, ve tohumculuğun e, tohumların e, iyileştirilmesi gerekçe gösterilmiş e, UPOL diye bir birlik var, uluslararası bir birlik. 2006 yılında bu yasa çıktıktan sonra 2007'de Türkiye bu birliğe de e, girmiş. E, burada ifade edilen şey e, tohum türlerinin ıslah edilmesi ve iyileştirilmesi e, ve bunun işte uluslararasılaşması. Yani yerli tohumlar kötü mü olmuş oluyor? Evet, kötü <gülüyor> olmuş oluyor. O nedenle işte, e, bir takım düzenlemelerle, bir takım e, girişimlerle bunların ıslah edilmesi e, gerekçe gösteriliyor. Peki sizin e, bölgenizde Seferihisar'da özellikle e, organik tarım uygulamaları ne durumda? Yani bu da yaygın bir şey mi yoksa? Evet yani bunu yaygınlaştırmak için e, ciddi bir gayret içindeyiz. E, Çünkü organik tarımda da herhalde yerli tohum kullanmanız gerekiyor öyle değil mi? E, hayır işte. Yani orada da enteresan bir şey var. Bugün Türkiye'de birçok organik Ürün satan pazara gittiğinizde aslında ciddi bir aldanma yaşayabiliyorsunuz. Çünkü o tohumların büyük bölümü, o organik ürünlerin tohumlarının büyük bölümü Amerikan veya İsrail firmalarının tohumları. Yani bu Monsanto değil mi aslında? O Tem piyasanın hakikaten en büyük ölçekte sahibi olan şirket. Evet. Ama bunun dışında da toplam dediğim gibi onun dışındaki dokuz şirket hepsi birlikte... Dünya tohum piyasasının %57'sine sahipler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, aslında organik pazarlarda, dediğiniz çok doğru, organik pazarlarda gördüğümüz ürünler bile ne yazık ki e, gerçek anlamda hani organik değiller. Çünkü e, organik koşullarda yetiştiriliyor olmalarına rağmen tohumun aslı ne yazık ki e, işte bu kimyasallarla oynanmış, beslenmiş tohumlar olabiliyor. E çünkü onlar da herhalde organik üreticiler de isteseler bile yerli tohum bulamıyorlar. <Gülüyor> Bulamıyor. Aynen öyle. Ya bir tohum bankası diye bir uygulama e, yapan evet. bir grup vardı arkadaşlardan. Evet. Onu hatırlıyorum. Onlar da bu tür yerli tohumları biriktirip çoğaltma gibi bir e, şey yapıyorlardı galiba. Doğru. Yani bizde bu, bu e, etkinliği, şenliği, e, karaot derneği var. E, i̇şte bunlar da aslında benzer bir çalışma içindeler genç arkadaşlarımız bunlar, Ziraat Mühendisleri Odası ve Slow Food birlikleri, onlarla birlikte bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Herkes işin ucundan bir parça tutuyor. Evet. Ve sonunda bütün yarımadada gayet şey ciddi bir çalışma gerçekleşti. Umuyoruz ki sonuçları da yine işte iyi duyulursa etkili olur. Evet, bu çok tabii önemli ve kuvvetle bizim de desteklemek istediğimiz bir şey tabii. E, fakat çok şeyi de sormak e, istiyorum. Yani evet. e, şimdi işimiz e, çok da kolay gibi yani evet. işimiz diyorum siz yapıyorsunuz ama biz de bizim kaderimizi de çok yakından ilgilendirdiği için öyle diyorum. Evet. Yani e, bu demin e, sözünü ettiğiniz 100 yaşındaki nenenin de hayatını itirmesinden evet. sonra bir daha artık bu bilgileri bizim kuşaklara nakledecek kimse de kalmıyor anlayabildiğim kadarıyla bu tohum çok bilgisini adı. çok doğru onun için az önce söylemeye çalıştım bir kayıt e, sistemi de oluşturacağız bu etkinlikte yani bizim e, İzmir Yarımadası'ndaki e, bu köylerde ulaştığımız tohumların sahiplerinin isimleri adresleri telefonları tohumun e, tohum hakkında bildiğimiz ne varsa o bilgiler bütün bunları bir envanter olarak e, elinizin altına koyacağız, e, arşivimize koyacağız. Peki bu çalışmalarınızdan dolayı Tarım Bakanlığı sizi destekliyor mu? Hayır, böyle bir Bu bir şakaydı Yok gayet. Güzel şakaydı, ben de ciddi ciddi cevap vermeye çalışıyorum. Yok, sordum aslında ama çok umutlu Yok. sormadım tabii de. <gülüyor> evet. Peki şeyden de biraz kısaca bahsedebilir miyiz? Seferi Hisar, yani hep duyuyoruz uzun süredir bu Sita Slow hareketinin Türkiye'deki evet. ilk temsilcisi oldu. Bir yavaş şehir olarak ilan edildi evet. ve şimdi de Türkiye'de peşinden gelmek isteyen başka şehirler de var Doğru. duyduğumuz kadarıyla. Önce bir soralım nedir bu yavaş şehir evet. ve yavaş yemekle, slow Food'la ne ilgisi vardır? Öncelikle şeyi söylememe izin verirseniz i̇şte. biz bu yavaşı kullanmamaya özen gösteriyoruz. Yavaş e, tam Türkçedeki karşılığı değil diye düşünüyoruz bu hareketin gerçek hmm. anlamının. Çünkü, Sakin e, mi kullanıyorsunuz Evet sakini kullanıyoruz. Evet. Aslında belki de asuleyi kullanmak daha doğru olurdu. E, hareket biliyorsunuz fast food karşıtı olduğu için slow food hmm. adını almış. Yoksa orada da kastedilen şey yemeği yavaş yavaş yemek falan değil. İngilizcenin bir oyunu ee, ve hareket sonra bir kent hareketine dönüşünce de Slow City, orijinal adıyla da çıtta slow adını almış. Ee, yani her ne kadar dünyada bir yavaş hareketi ve yavaş felsefesi olduğunu biliyorsak da Türkçe'de yavaş biraz daha böyle miskinliği ve tembelliği çağrıştırıyor galiba. O nedenle biz biraz uzak durmaya çalışıyoruz ondan ee, ve sakin kavramını tercih ediyoruz. Biz ittik doğru ama şimdi 10 Şubat'ta dört e, kentimizin daha dosyasını birliğin merkezine götürüyoruz. Bunlar Sakarya'nın Taraklı, Aydın'ın Pazar, Muğla'nın Akyaka ilçeleriyle Gökçeada. Bu dört dosyayı götürüyoruz. Yani siz şu anda Türkiye'de bu e, Sita Slov'un temsilcisi olduğunuz için değil mi? Öyle olduğu için yani onların çözüğüne göre... Başkent ünvanını taşıdığımız için biz refer etmek durumundayız. Biz bu dosyaları götürüyoruz. Ama bunun arkasından daha çok sayıda e, Türkiye'den e, katılım talebi var. İşte onun için yeni bir örgütlenmeyi e, planlıyoruz. E, ofis kurup işte bu, bu, bu konudaki çalışmayı belediyenin sırtından alıp işte ofise devredelim ve öyle sürdürelim bu işi diye bir niyetimiz var. Ama çok ciddi bir talep olduğunu söyleyebilirim. Karadeniz'in Geçen hafta sonu Karadeniz'deydik. Ordunun dört e, ilçesi çıtlı e, sloğu olmak istiyor. E, Karşı kalkan işte Hatay Saman'da e, kıtlar Elinden bize e, yani çok sayıda kent e, bu yolcular girmek istiyor. Biz de elimizden geldiği kadar bu konuda hem e, destek olmayan hem de işte yol göstermeye çalışıyoruz. Peki bu 10 Şubat'ta dediğiniz dosya veriyor. dosya sunmak ne demek? Şu Yok. demek 59 kriteri var çıtlı slova Bu 59 kriterin her biriyle ilgili en az %50 düzeyinde fiziki gerçekleşmeyi sağlamış olmanız isteniyor. Her bir kriter için. Yüzde. %50 %50 düzeyinde. Evet. Her bir kriter için ayrı ayrı %50. Evet. Ayrı ayrı %50. Doğru evet. söylüyorsunuz. Biz e, bunların gerçekten yerine getirilip getirilmediğini değerlendiriyoruz. Eğer eğer yerine gelmemişse tamamlanması için ne yapılması gerektiği konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz ve ondan sonra da tamamlanmışsa, tamamlandığına ikna olmuşsak işte götürüp birliğe teslim ediyoruz. Peki hiç, peki hiç hiç dünyada e, böyle hani İstanbul tabii belki olamaz ama böyle büyük şehir denebilecek yok. yerlerden böyle bir şey yok değil yok. mi? Yok. Zaten hani boşuna unutlanmasın İstanbul'da diye söyleyeyim. Nüfus <gülüyor> kriteri 50 bin. 50 binin hmm. altındaki yerleşimler ancak e, uymağını alabiliyor ve... Yerine zaten 50.000'in üstüne çıktığınızda sakin olmanızın <gülüyor> imkanı, yok. <gülüyor> imkanı yok. Ama 50.000'in altında İstanbul'da da belli topluluklar oluşturmak evet. elbette mümkündür yani. Tabii mesela adalar dediğiniz çok doğru. Evet. İstanbul. Küçük ilçelerde <gülüyor> belki. Evet, evet yani bu evet. zaten aslında daha küçük ve daha dayanıklı topluluklardan görebildiğim kadarıyla çok dünyanın doğru. gidişatı da oradan geçiyor bu. Çok. Alyangoz, evet bu hareketin o e, sert kabuk hani içeriği korumuş olmayı e, ifade ediyor. E, yavaşlık tabii ki e, yine e, onun yarattığı algılardan biri ve tabii iz bırakmasın dediğiniz çok doğru. O, evet. Sert kabuk kendi içinde dayanıklı olabilen ve kendi içinde kalabilen topluluklar ondan önce olabiliyor. E, bu e, şeyin Chita Slovun e, kriterlerine ben e, baktığım zaman işte Hı -hı. E, yerel üretimi korumak var, evet, işte çevre öğrencimden... politikaları var, e, işte evet. çevre kirliliğine karşı politikalar var, evet. altyapıda işte mesela ulaşımda e, yine e, toplu ulaşıma evet. destek vermek var falan. Motorla araştırmasını sınırlandırmak, sınırlandırmak var ve evet. slow food da ayrı bir başlık da ayrı Doğru. zamanda taşıyor. Şimdi Hı -hı. bunları hep birlikte değerlendirince bu işte slow food, citta slow, e, organik tarım, yerli tohum... Hı -hı vesaire bunların hepsi bir bütünlük e, gösteriyor ve hani biz eskiden buna biraz ekolojik yaşam e, derdik evet. sanki. Şimdi evet. bu ekolojik yaşam denen ya da ekolojik düşüncenin savunulduğu örnekler yaratmak. İşte bazı yerlerde mesela geçiş şehirleri diye e, biliyorsunuz Söylediğin bu dans, transition towns evet. kavramı çıktı. Bunların evet. hepsi galiba mevcut ee, hani sistemi değiştiremiyoruz ee, ama bunun içerisinde evet. e, bu Aynen. ilkelere uygun e, yaşama alanları yaratalım e, şeyinin bir sonucu galiba değil mi? Bunları Çok da e, hala şansı olanlar yapabiliyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Yani bir e, alternatif arayışı var. Yani herkes müşteki bu büyük kent hayatından, işte onun yarattığı stresten, gerilimden, telaştan herkes bir şekilde şikayetçi. Onun içinde ciddi bir arayış var bütün her yerde. Yani bütün dünyada var bu arayış. İşte bunlardan bir kısmı böyle naif bir takım şeyler de olabiliyor. Ama şunu söyleyeyim. Yani bu e, Çıkta Slova hareketinin 3 ana damarı var. Bu ekolojik yaşamla e, e, hatırlattığınız bir şey de ondan kısacık söz etmek istiyorum. Evet. Bu ana damarlardan bir tanesi e, teknolojiyi en üst düzeyde ve en yaygın şekilde kent hayatında kullanmak. İkinci ana damar, bunu, geçmişin zenginliklerini, değerlerini, lezzetlerini, geleneklerini, gün ışığına çıkartmak. Ve üçüncüsü, bunları yaparken doğayı ve çevreyi korumak. Hani bu 59 kriterin hepsinin e, toparlanabileceği üç ana damar bunlar. Bunlara bakarsanız, işte bu e, organik veya iyi tarım uygulamaları, işte e, geçmişin Lezzetlerinin işte slow food ile beraber ortaya çıkartılması, işte doğal enerji kaynaklarının kent içinde kullanılması gibi hepsinin altında girebileceği ana ilkeler bunlar. Bir de onları söylemek. Istiyorum. Evet, teknoloji alabildiğince kullanmak derken esas olarak bu yenilenebilir enerji aynen. gibi şeyleri değil mi? Aynen, aynen. Evet. Aynen. E, bu Siz bunları yaparken ama e, bildiğimiz kadarıyla yani siz bir sakin şehir yaratıyorsunuz ya da hani Seferi o özelliğini geliştirmek için çalışıyorsunuz ama sizin başınıza bir Orkinoz çiftliği çıkardılar yanlış hatırlamıyorsam. Evet, e, bu doğru. ne durumdadır ve nedir bu konu biraz ondan da bahsedebilir Onla, misiniz kısaca? Ya onlar da inatla gelmek istiyorlar biz de inatla püskürtmeye çalışıyoruz. Yani siz de baya bir eylemler yaptınız diye hatırlıyorum bisikletlerle falan. Sadece Eylem de değil aslında hem adli yargıda hem idari yargıda e, dava açtık ve uğraşıyoruz. Çet raporunun ithali için adli yargıda dava açtık. Çünkü çet olumlu raporunda e, her şey var e, genişçe bir rapor ama akıntının yönü yazılmamış, unutulmuş. Halbuki o çok önemli bir bilgi olsa gerek çünkü akıntı eğer karayaysa başka bir sonuç doğurur. Açık denize ise başka sonuç doğurur diye düşünüyoruz. Peki nedir bu çiftlik? Bir kısaca bunu belki dinleyicilerimiz bilmeyebilir. Aslında ben de çok iyi bilmiyorum. Bu galiba öyle diğer işte. balık çiftliklerinden biraz farklı bir şeymiş. Öyle değil mi? Çok önemli iki farkı var. Bir tanesi bu bir e, üretme çiftliği değil. Yani e, çıpral levrekle benzeri e, balık üretme çiftliklerinde e, yumurtadan işte büyütüyorsunuz, besliyorsunuz e, ve tekrar üretiyorsunuz. Burada öyle değil. Burada... Açık denizde topluyorsunuz bu hayvanları yavruyken ve ondan sonra bir kafeslerin içine doldurup senirtiyorsunuz. Hayvanat bahçesi. Edip, biraz öyle ama sonra da hasat ediyorsunuz. Kesiyorsunuz bunları ve gönderiyorsunuz. Bunları Doğru açık denizden oraya nasıl getiriyorsunuz peki? Yani herhalde kuzey denizinden falan git. Ağlarla Ağlarla yok. Akdeniz'de topluyorlar. Ha, Akdeniz'de. Hı. Zaten Büyükiz'de bu konuda ortak çalışmamızın gerekçelerinden biri o. Bu Akdeniz'deki Körün ortadan yok olmasına yol açan bir girişim aynı zamanda. Çünkü bunu e, hakikaten e, üretmiyorsunuz, topluyorsunuz, semirtiyorsunuz ve kesiyorsunuz. Bir de büyük bir işkence hayvanları herhalde e, yüzlerce binlerce kilometre sürüklüyorsunuz evet. ağlarda öyle mi? Sürüklüyorsunuz. Ondan sonra e, bunların hasadı da çok vahşice. Domdom kursuluğuyla denizin içinde büyüy büyüyenleri e, öldürüyorsunuz. Sonra e, işte kancalarla çekiyorsunuz kesiyorsunuz kafasını ve işte ondan sonra orada bekleyen Japon gemilerine yükleyip Japonya'ya gönderiyorsunuz falan böyle bu, vahşi bir şey var. Bu The Cove filmindeki şeye benziyor. Bu. Yunus Katliamı'nda olduğu evet. gibi herhalde. Bu çok daha vahşisi inanın. Yani e, görselleri var. Hakikaten insanın kanı çekiliyor. Türkiye'de e, başka dünyanın... bir yerde var mı bu? Tabii tabii. Yani bu Gazi Paşa'da vardı daha önce. E, Gazi Paşa'yı tamamen tüket ettiler. Yani denizi perişan ettiler. Mahvettiler. Ondan sonra şimdi bizim buraya gelmek istiyorlar. Şu anda çeşmenin işte gelence koyunda e, varlar. E şu anda bildiğim kadarıyla işte hasat dönemi. Şu anda hasat yapılıyor. E, şimdi bu hasat yapmak. Yani katliam yapılıyor. Bir bu yanı var işin. İkinci yanı da inanılmaz büyük bir kirlilik yaratıyor. Çünkü bu hayvanlar semirtilip büyütüldüklerinde ee, ağırlıkları 500-600 tona ulaşan böyle dana benzeri kocaman hayvanlar haline geliyor ve bunların tabii ki atıkları oluyor. Ee, şöyle söyleyeyim, burada kurulması düşünülen e, çiftliğin kapasitesi 700 ton. E, günde 24 ton civarında atık e, ortaya çıkacak ve bunun 20 tonu e, sıvı atık yani e, sıvımsı atık diyeyim. Yani bunun herhangi bir şekilde toplanması e, işte Denizden şey yapılması söz konusu değil. Bu olduğu gibi deniz suyuna karışacak bir miktar. Evet. Ve bu sadece hayvanların kendi atıkları bir de beslenme dolayısıyla tüketilmeyen gıdaların dibe çökmesiyle oluşan kirlilik var. Yani inanılmaz büyük bir kirlilik yaratacak. İkinci boyutu da bu. Bu nedenle karşıyız. Çünkü sağcık körfezi geleceğini turizme bağlamış, geçen sene daha 440 yat kapasiteli bir yat limanı açılmış bir yerleşim. Şimdi siz bir yandan turizmle ilgili bir perspektif koyacaksınız kentin gelişimi için. Hem de sakin Örünün turizm değil mi? Gelecek için. Ondan sonra da işte böyle bir orkunosifiğini o köfese getirip koymak isteyeceksiniz. Bu tam şey yani kendi koşarken ayağını kurşun sıkmak böyle bir şey. Evet yani bunu da bir bir ya da iki şirket para kazansın, kâr etsin, savundeli kârlar için Aynı. olsun diye geçilen bir şey. <gülüyor> Çok o, hakikaten. E peki hukuki mücadeleniz ne durumda? Bu, evet balıkçı? işte onu söyleyecektim. Yani bir adli yargıda bu chat ciddi eksiklikleri olduğunu düşündüğümüz için e, iptal davası açtık. Bir de ayrıca bu körfezde e, balık çiftliği kurulmasına dair e, plan notları var, imar plan notları var. Bakanlığın e, getirdiği bir düzenleme bu yüz binlik planlar. Ve bu planların iptali için de idari mahkemede dava açtık. Her ikisini de takip ediyoruz. Bunu sürdüreceğiz. Yani adli ve idari mahkemelerde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda kamuoyunun olayın farkındalığını arttırmak için de 27 Şubat'ta yine bir eylem gerçekleştireceğiz. Körfez'de düşünülen noktada çiftlik kurulması düşünülen noktada Nöbete başlıyoruz 27 Şubat'tan itibaren. Balıkçı kardeşlerimiz her gün bir tekne e, o noktada e, nöbet tutacak e, ve o noktaya gelmelerini engellemek için e, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Evet, çünkü, 27 Şubat'ta başlatıyor. Evet, çünkü anladığım kadarıyla bir yandan hukuki bu davalar e, sürerken o balıkları semirtmeye de kafeslerde devam etmek istiyorlar. An an Aynen öyle çünkü... E, uyacakları yeri kiraladılar şimdiden İl özel idaresinden geçen hafta öyle mi 35 dönüm bir alanı deniz yüzeyinde kiraladılar bir yandan işte kıyıda lojistik hizmetleri verecek binaların inşaatına başladılar onlarla ilgili de itirazlarımızı yaptık inşaatların durdurulması için yani inatla gelmek istiyorlar dediğim gibi de göndermişsiniz elimizden gelen. Siz girelim. de inatla direniyorsunuz. Evet yani çok şey çarpıcı bilgiler verdi. Şimdi o zaman bir toparlamak için de şöyle söyleyelim. Bir 5 Şubat tarihinde yani bu cumartesi günü Evet. seferi हिसar kapalı pazar yerinde evet. bütün gün sürecek. 10 10'la 17 saat lirer Doğru. saat sabah 10'da başlayıp 17'ye kadar devam edecek bir tohum takası bir şenlik var ve sadece yani tohum takası kısmı tabii ki önemli belki ama bir yandan da bu felsefeye gönül veren insanların ya da işte bu işlerle ilgilenenlerin de bir buluşma yeri olacak gibi görünüyor çünkü benim de tanıdığım bir sürü insan bu hafta sonu Seferiyser'e gidiyor örneğin ben de sizin davetinize oya gelmek istiyordum ama mümkün olamıyor maalesef heyecan verici eee ama bunu da nasılsa fırsat buluruz diye düşünüyorum. İkinci tarih, önemli tarih verdiğiniz 10 Şubat. 10 Şubat'ta da bir dosyaların sunumu var. Bu evet. Çittaslıo için, sakin evet. şehirler için dört yerde değil mi? Sakarya'dan, Aydın'dan, evet. Muğla'dan ve Gökçeada'dan birer sakin şehir dosyası veriliyor. İkinci evet. tarih o. Üçüncüsü de 27 Şubat'ta. Bu ay içinde başlayacak üçüncü eylemde de bu evet. nöbet başlıyor. Orkinoç evet. karşı. Orkinos çiftliği. Allah kolaylık versin. Çok, <gülüyor> Çok bu... <sağ> <gülüyor> yoğun ve yani ne zaman isterseniz açık radyonun mikrofonları bu gibi konuları duyurmak için emrinizdedir. Peki ben bir son bir soru, sorabilir, son bir <gülüyor> soru olabilir, sorabilir miyim? Son bir soru sorabilir miyim? Siz bu bu kadar işin arasında sakin bir belediye başkanlığı yapabiliyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ama <gülüyor> Sakin şehir olmak için hızlı çalışmak gerekiyor. Ee, biz de çalışmaya devam ediyoruz. Sağ olun. Peki çok teşekkürler yayınımıza. Teşekkür Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi yayınlar. Olun. Evet. E, Türkiye'nin ilk çit sakin şehri e, Seferi Hisar'ın belediye başkanı Tunç Soyer'le görüştük. E, hem bu tohum ta takas şenliği hem de başlarındaki Orkinos çiftliği belasından da biraz bahsettim. Evet, programı kapatırken bir kısa bir müzik dinleyecek vaktimiz varsa biz de açık yeşilden Mısır Devrimi'ne bir selam gönderelim isterseniz. Şimdi bu özellikle Filistin'de ama diğer bölgedeki ülkelerde de çok sık bu tür isyan ve gösterilerde çalınan, söylenen, hep birazdan söylenen bir marş bu. Unkidum, şimdi onu dinleyerek programı kapatıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nasibi min kum, ve axdi kum.